Bien, bien, bien, bien. ...Nazlı Gürlek ile konuşmaları. Merhabalar ben Nazlı Gürlek. Jingle'ms için Cevdet'e teşekkür ediyorum. Cevdet yaptı. Şimdi e, stüdyoda Serkan Özkay ile beraberiz. Merhaba Serkan hoş geldin. Merhaba Nazlı. E, önce istersen birazcık senin yaptıklarından bahsedelim. Daha sonra Biennale ile ilgili konuşmalarımıza kayabiliriz. Serkan kavramsal işler yapan bir sanatçı ee, aslında İstanbul izleyicisi e, hani sürekli sergileri takip etmeyen izleyici de Serkan'ın Yapı Kredi Sanat Galerisi'nde yaptığı Diyalı sergiden e, işlerine aşina olmuştu değil mi o zamanlarda 2000'di bu serginin tarihi. <gülüyor> E, Diyaları galerinin boydan boya e, camdan olan cephesine küçük diyalarla kaplamışsın bu cepheyi. Evet. Biraz bahseder misin bu işten? Bahsedeyim onu zaten ben ne zaman ne yapsam yani böyle büyük bir iş dahi olsa bu işte ilk yaptığım eşha, yani büyük bir installasyonu diyeyim. E, onu yani. Aradan 5 bilemedin 10 sene geçtikten sonra kimse hatırlamıyor bunu. Veyahut da yeni tanıştığım insanlar yani o zamanlar işte görmeyen kalmıyor diyelim. O zaman e, işi herkes biliyordu işte 2000 senesi civarında onu gören herkes biliyordu. Benim ismimi bilmiyorlardı çünkü dışarıdan görmüşlerdi genelde bu şeyi e, yerleştirmeyi. Ondan sonra bir işte 5 sene 6 sene içerisinde bir jenerasyon değişiyor nasıl oluyorsa bilmiyorum. Galiba e, sanatla ilgilenen insanlar değişiyor ya da işte onların yaşı büyüyor ve ilgilerini kaybediyorlar vesaire. Ondan sonra yeniden anlatmak zorunda kalıyorsun. İşte sen de aslında belki görmemişsin yani. Ben görmemişsin. Bayağı küçüktüm o evet, zaman. tutmuyor. Evet. <gülüyor> ee, genç kreatörlerde. Ee, orada şöyle bir şey yapmıştım. insanlardan. o zamanlar DIA diye bir şey vardı bir kere. Zaten o kendi başına nostaljik oldu. Yani şu anda DIA yok. yani. Şu anda JPEG dediğimiz o bilgisayar dosyaları var. O zamanlar e, ...istiyorsan uzun uzun anlatayım, anlatayım yani mi? vaktimiz varsa. E, ben işte tırnak içerisinde genç sanatçı olarak e, o zamanki işte meşhur külatör Beral Madre'ye gitmiştim. Ve e, o da bana yani ben ona eserlerimi yani çalışmalarımı diyeyim göstermek istiyorum. O da bana dedi ki Diyalarını getir. Ben de Diyan nedir diye baktım. Meğersem şey... İşte o küçük şeffaf işte saydam ne derseniz onlardanmış. Onu, gidip onu öğrendim. İşte fotoğraf makinesine o filmi aldım. Çektim ee, işte o zamanlar bir maketler yapıyordum bilmem ne. Onları DIA olarak götürdüm e, Berel Hanım'a. Zannediyorum ki niye DIA istediğini bir türlü kestiremedim yani. E, şöyle zannediyordum onları işte şey herhalde projeksiyon makinesine koyacak. Kocaman bakacak aurasını hissetmek için. Halbuki diyaları böyle dosyada... Kaldırıp ışıkta onlara baktı diye halleriyle yani minicik hmm. resim olarak. işte bunu beğendim bunu beğenmedim falan dedi. Oradan da e, belki de oradan çıktı aslında o iş. Ben de e, şöyle bir fikir geliştirdim. İşte yapı kredinin o kocaman vitrini var şeyde Galatasaray'da biliyorsunuz. Hı hı, evet. <gülüyor> yani İstanbul zaten İstanbul dışına yayın yapmıyor galiba açık diyor Neyse e, İstanbul'da olanlar biliyor ki e, o, o dev gibi e, vitrin... İşte bence bir şekilde Türkiye'nin en hoş yani o anlamdaki vitrin anlamında işte camıydı. Ve bir galerinin vitrini o. Ve sanata dair imajları, insanlardan topladım. Diyaları işte bu hep ardında koştuğumuz o zamanlar eskiden. Sizin bilmediğiniz. Ve işte onlardan topladım. Yani binlerce, on binlerce ama orayı doldurmamız için 30 bin tane diya gerekiyordu. Benim fikrim bütün onları içeriden yapıştırmak. Ve böylece sergi açık olduğu zamanlarda galeri açıkken... İçeri giriyorsun, diyalara bakıyorsun, arkadan güneş ışığı bunu e, aydınlatıyor e, ve diyaların düz tarafı yani doğru tarafı sana bakacak şekilde konmuş ve aranda hiçbir şey yok. Onları görüyorsun, içeridesin ve içeride de bir etiket de var, sanatçının ismi, eserin ismi falan yazıyor. Sonra akşam oluyor, galeri kapanıyor ama ışıkları açık bırakıyorduk. Dışarıdan geçenler bu sefer onları görebiliyorlar. Suni ışıktan görüyorlar bunları, ayna görüntüsü olarak görüyorlar ve aralarında cam var. Ama hayat tarafındalar yani sanat galerisi tarafında değiller hayat tarafındalar. Sokaktalar girmelerine gerek yok ve şey yok e, etiket yok. Sanat eseri midir bu nedir yani o öyle bir şey düşünmüyorsun kafanda. Öyle bir e, etiketleme zaten yapılmamış ona dair. Ve tabii ki geceliğin çok daha fazla ilgi çekiyordu. Oradan biliyordu insanlar ve beni kesinlikle bilmiyorlardı yani sanatçı olarak. Ama işte öyle bir dediğim gibi bir jenerasyon biliyordu onu görenler. E, ama biz tabii o diyaları e, sen bana daha önce de sormuştun. Yani biraz önce işte ne bunlar sanat diyasım diye benim fikrim oydu yani sanat yapıtlarına dair diyalar bulmaktı. Ama 30 bin olunca rakam ee, tabii ki bulama yani o kadar çok diyeyi toparlayamadık. Biz de artık ne varsa diye oradan <gülüyor> buradan almaya başladık. E, en çok gazeteci arkadaşlardan o zamanlar basın bültenlerinde falan da diye kullanılırdı. Gazetecilerden geldi işte yok Tom Cruise bilmem ne işte bu Hollywood artistlerinin olduğu diyalar vardı mesela en çok ona ilgi görüyordu tabii hmm. yani <gülüyor> orada da o da hoş bir şeydi yani ben de onu anladım yani sanat sırf sanat e, yapıtları olsa belki sanat eserlerinin fotoğrafları olsa belki daha sıkıcı bir şey olacaktı hmm. e, öyle bir e, kendi başına yani gemaziye almış oldu de sen radikal Gazetesi'ni elle kopyaladın değil mi bir sayısına evet <gülüyor> bu da hani galeri dışında e, yapılan bir sanat işine bir örnek. Senin üzerinde düşündüğün. Biraz ha. bundan bahseder misin? Elle kopyaladığım bir radikal gazetesinin kapağından bahsediyoruz. <gülüyor> o gün gazeteyi alanlar normal basılmış bir gazete değil. Onun yerine elle yazılma, yazıların birinin eliyle yazıldığı ve resimlerin birinin eliyle çizildiği bir kapak. Ama gene normal tabi şey gene normal basılmış bir gazeteydi bu evet. ama e, ilk nüshasını işte bunlar tasarladıktan sonra radikaldeki işte yani gazetedeki arkadaşlar kapağı bitirdikten sonra o zamanlarda radikal böyle minicik değildi kocamandı bunun yani ve ön ve arka kapağı yaptık bu da demektir ki şu andaki halinin ben şimdi atıyorum yani sırf ön kapağı düşünürseniz en aşağı 8 katı falan bir alandı Hı -hı. yani. Hızlı olmakta gerekiyordu, işte bütün Hı -hı. şeyleri. Bunlar tasarladılar, biraz erken bitirdiler işlerini çünkü ortak çalıştık o gün için. Ondan sonra bize verdiler. Benim yardım eden arkadaşlarım da vardı. Resimlerin hepsini ben yaptım, işte yazıları da e, millete yazdırdım Hı -hı. E, ve her şeyi kopya ettik yani. Ondan sonra bu kopyaları bu sefer taradılar ve e, tasarım olarak onu kullandılar. Ve aslında işte kapak esas kapak olarak onu kullandılar böylece haber. Ya da yaşam diyelim yaşamın aksi ise gazete ile sanat yani bunun sureti yaşamın sureti üst üste çakışmış oldu. Aldığın zaman ikisini birden alabiliyorsun ya da tek tek de bakabilirsin. Ee, benim tanıdığım insanlar bazıları bunu sadece bir çizim ya da sanat yapıtı olarak aldılar. Ee, hiç bilmeyen bir dolu insan bunu sadece gazete olarak aldı ve fark etmedi bile aslında elli olduğunu kötü basılmış zannetti. Ee, ama kimileri de hem gazete olarak aldı. ...hem haberleri okudu hem de e, bunu bir çizim olarak hı hı. belki daha Senin yapıtın dolayısıyla herkesin ister iste, istemeden de olsa evlerine girmiş oldu bu şekilde. Herkesin Kork değil, radikal okuyucusu olan radikal minnacık okuyucusu bir kitle. Olan. Ha. Evet, neyse. Ee, Ve o parasını veren, o da bence önemli bir ilişki. Yani o herkes, mesela o e, şeyi şimdi atlıyorum ama yani o Felix Gonzalez'de mesela sonsuz e, çoğaltma, o yığınlar e, işte şeyler var ya... E, mesela fotoğrafı işte sonsuz tırnak içerisinde poster sonsuz yapıp, poster çoğaltıyor. yapıp çoğaltıyor. Gelen geçen alsın evet. diye. Ama o da sonsuz değil tabii. Alan kadar esasında. Hmm. Yani arz kadar talep ediliyor. Ha. Kaç kişi alırsa o kadar basılıyor koyuyor. Kimse almazsa hmm. o bir stok Aynı. olarak duracak yani. Duruyor, Kimse evet. yeniden basmayacak. Sonsuz değil o anlamda. Arz talep ilişkisini hoş bir hmm. şekilde e, birebir. Formül etmenin yolu oluyor aslında sonsuz demek değil mi? Arz talep ilişkisi. Sonsuz yani ne kadar alırsan bitmeyecek anlamında. Bit, bitmeyen hmm. anlamında ama Tabii ki sonsuz değil. arza dair. Yani orada şey oluyor belki sanatçının niyetiyle alakalı. Hani sonuçta bir sergiye kaç kişinin geleceğini önceden bilemiyorsunuz. Sanatçı işi yaparken kaç kişinin o işi göreceğini bilemiyor. Dolayısıyla sonsuz demek, imkanları çoğaltmak ve hani işin yayılabildiği kadar yayılmasına işaret etmek oluyor belki de. Öyle mi? Olabilir. Öyle. Peki. E, bu Felix, Felix Gonzalez Torres demişken, e, Biennale'in önümüzdeki Eylül ayında açılacak olan Biennale, e, okay. Torres'ten esinle oluşturuluyor, oluşturuldu kavramsal çerçevesi. Birazcık bu sanatçıdan bahsedebiliriz aslında. Hmm, yani dinleyici ne kadar tanıyor, ne kadar işlerine e, aşina. Gerçi 90, 1997'deki İstanbul Biennale'inde bir işi gösterilmişti. Evet. ...bunun dışında ufak tefek birkaç sergide daha yer aldı... ...fakat buralı izleyici çok... Ha, ...Türkiye'de ha. Türkiye'de evet... ...fakat çok yine de tanımıyor olabilir işlerini... <gülüyor> ...kopya ile... ...orijinal ve kopya ve... E, e, ...çoğaltma üzerine çalışan bir sanatçı... ...Gonzalez Torres... E, ...öldü ama... ...evet de... ...1996'da öldü... ...öyle mi? Evet. Bak, benim sergimi hatırlamıyorsun bunu hatırlıyorsun... <gülüyor> ...senin sergini de hatırlıyorum... ...2000 yapı kredi 2000... <gülüyor> Ee? <gülüyor> e, ve m, bu Bienal, González Torres'in ilgilendiği beş konuya e, e, bölünmüş vaziyette teması, kavramsal çerçevesi. Bu konular pasaport, rast, ateşli silahlı ölüm, soyutlama ve tarih. E, sen nasıl bilirsin <gülüyor> González Torres'in işlerini? Çok iyi işlerini? badem gözlüydü, sırma saçlıydı. <gülüyor> Yok ben çok yani bayıldığım bir sanatçıdır. Yani beni de çok etkilemiş bir sanatçıdır esasında. Ee, çok severim. <gülüyor> çok iyidir. Bilmem yani e, bir takım yani o dediğin gibi işte hayata nüfuz etmek konusunda çok çalışmış bir adam. Evet. Esasen ve bunu e, şiirsel bir şekilde yapmış. Öte yandan da politik duruşunda da hiç kaybetmemiş bir sanatçı. Evet. Ama o politik Ama... duruşu bizim bugün gördüğümüz... E, direkt politizmden uzak. Direkt politizmden çok uzak ama bir o kadar da esasında e, bence yakın. Yani hmm. e, çünkü kişisel olandan bahsediyor ama bu kişisel olan e, öyle ya da böyle hepimizin aslında kişiselliği marjinal. Yani sen bir kişiysen e, esasında bir marjda duruyorsun belki de. E, onun e, işte şahsında da bu marjların neyse işte örneğin e, homoseksüel olması, e, Kübalı Amerika'da bir Kübalı olması vesaire hmm. gibi... Ee, ve biraz önce söylemiştin sen aslında biz konuşurken İngilizce bilmiyormuş değil mi? O kadar seni Amerika'da yaşattı. Bana ve... geçen gün bir arkadaşım Çok... söyledi. Arjantinli bir arkadaşım. O şundan bahsetti. E, madem bir biyanellerden bahsediyoruz onu da söyleyeyim. <gülüyor> ee, e, biliyorsun Felix Gonzalez ölümünden sonra Amerikan pavyonunu temsil etti Hı -hı, Venedik'te. Evet. Venedik bir biyanelinde. <gülüyor> ve e, bu senede e, Guillermo ile Jennifer evet. Amerika pavyonunu temsil ediyorlar. Bu ikisi hakkında da bizim işte benim Carlos diye bir arkadaşım var Arjantinli ama Los Angeles'ta yaşıyor çok uzun zamandır. Şöyle bir teorisi var ve çok da sinirliydi. Mesela dedik yani Felix Gonzalez gibi bir insan Küba göçmeni ve asla Amerikan kültürüyle yani orada yaşamış etmiş bir sürü arkadaşları var Soho'da bilmem ne ama tam da barışmamış esasında birisi. Bunu işte Küba'ya olan Amerikanın işte bakışını duruşunu her şeyini biliyoruz. Bunu e, kullanıyorlar yani vicdan, vicdanen rahatlamak için Sanat, sanatın böyle bir de yanı vardır ya hep yani e, bir nevi lüks bir nevi işte hakir gördüğünü aslında birazcık belki... E, ondan özür dileme alanı bile olabilir. Hmm. Yani biraz e, belki e, aşırı bir şey benzetme olacak ama. E, etik bunun için olma kullanılar. zorunluluğu çokluklu oluyor sanatta aslında değil mi? Etik davranma. Şimdi etik Herkesin davranma olmasın. dediğin şey neredeyse bir kötü niyet ama yani. Hmm. suyuniyet niyet gibi geliyor bana. O anlamdaki etik davranma yani vicdanını kendi vicdanını bencilce yani tam için. işte bizim Kant'ın ya yani, bizim Kant'ın biliyorsun <gülüyor> İmmanuel deriz aramızda. Onun anlattığı işte o yani karşılıklı karşılıksız işte hmm. şey ee, o e, ya neyse bil, yani o hani dilenciye para verirken art niyet gütmemek oysa ki art niyet gidersin işte rahatlamak için hmm. yok işte cennete gitmek için neyse artık veya acımak acıdığın için ki o da açılabilir neyse e, bunun için olduğunu söyledi bize gene e, benim e, arkadaşlarımız o Guillermo ile Jennifer'ın bu seneki Amerikan pavyonu için aynı şeyi söylüyor çünkü Guillermo Porto ve e, orada yaşıyorlar e, daha ziyade şu anda. Ve Porto Riko biliyorsun Amerika'nın eyaleti ama oy veremiyor. Yani hmm. başkan e, Porto Rico'yu da yönetiyor ama Porto başkanı seçemiyor. Söz sahibi, seçemiyor. Değil Söz sahibi değiller. Bunu da tıpkı gene aynı nedenden ötürü Amerika'nın yani Amerikan küratörlerinin kimdi bu senin küratör? Aa, yok. Kim? Neyse işte. Robert Storr Robert Stor değil. Neyse işte Neyse. bir ismi hmm. lazım değil. Kiratör. <gülüyor> <gülüyor> Diyanil'in kiratörü. Ee, i̇şte o, o öyle bir gene vicdan rahatlatma falan filan e, e, işte gereksinimi ya da işte ihtiyacından ortaya çıktığını söylüyordu. Ben katılmıyorum ona açıkçası. Felix Gonzalez'e de katılmıyorum. Hmm. Bu Guillermo'larda da katıl katılmıyorum. Hmm. Çünkü Felix Gonzalez yani nereden baksan çok büyük bir sanatçı. Yani artık... Onu altında böyle bir şey ararsan mutlaka bulursun ama bu alt metni dediğim gibi Kübalılığından da yazabilirsin, AIDS hastalığına yakalanmasından yazabilirsin, homoseksüelliğinden daha bin tane şeyden yazabilirsin yani. Guillermo'larda da aynı şey söz konusu ama... E, o direkt işte madem şeye bağlayacaksak o direkt e, politik duruş Guillermo'lar da çok e, bariz biliyorsun evet. şu anda Guillermo evet. ile Jennifer'ın işlerinde. Evet direkt e, sol politik duruş hakim işler. Işte sol, solunu bilemeyeceğim ama e, muhalif diyelim ona yani. Hmm. E, e, yani sol deyince ne bileyim komünist aklıma geliyor öyle bir şeyleri olduğunu zannetmiyorum. E, öyle söylemler. Öyle mi? Genel, öyle. Peki öyle olsun. Evet. Öte yandan mesela ben aynı işte Guillermo'nun biz onunla beraber okumuştuk zamanında ama yani 15 sene önce. On, onlar zaten yani daha o, o zamanlarda büyük bir anellere katılıyordu. <gülüyor> San Paolo'ya falan katılıyordu hı hı. işte bir, bir sürü şeye gidip geliyordu. Yani o da hep göz önünde olan bir sanatçı. Son 5 senedir çok sükse yaptılar yani bir sürü her yerde işte en son mama onların. E, e, böyle bir, bir şeylerden konuşuyoruz ama kimseye bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum gerçekten. Neyse. <gülüyor> Sahne arkalarından onların, konuşuyoruz bu, bütün bu işlerin aslında. Evet. ...sahne arkalarından mı? Sa evet. Yani görünenin arkası gibi... <gülüyor> ...hikayeler ve anekdotlar <gülüyor> evet. şeklinde. Evet. <gülüyor> ee, ve şey... E, ...mesela onların... gene e, ile Jennifer'ın... ...ben yıllar önce New York'ta bir sergisini görmüştüm. Herhalde bir 10 sene olmuştur. Belki daha çok olmuştur. Orada mesela Porto Rico bayrağının... ...renklerini... E, e, ...işte... ...kona eden, alan, gösteren... ...florasanlardan... ...Dan Flavin'in bir işini... Ödünç almışlar müzeden Son gidip Porto Rico'dan bir tane orada kocaman bir pil yaptırmışlar aküya da Porto Rico elektriğiyle enerjisiyle onu doldurmuşlardı. Sonra şeyde, e, galeride o Dan Flavin işini Porto Rico elektriğiyle yakıyorlardı hı hı. o floresanları öyle aydınlatıyorlardı. Hı hı. Yani şu projelerine benziyor ama o zamanki ne kadar mütevazı aslında baktığın hı hı. zaman şimdiki mesela o ters çevrilmiş tank ve üzerindeki atlet Amerikan atleti ne kadar kör gözün parmağına. Hı hı. Peki Gonzales Torres'e geri dönersek e, çok kişisel bir şeylerden yola çıkıp kendi hayat hikayesinden hissettiklerinden yola çıkıp e, herkese ait olabilecek e, politik bir takım mesajlara varıyor Gonzalez Torres. E, bu Bienal'in de hatta sergilerinden birinin başlığı Ross, yani Gonzales Torres'in ondan 5 sene önce ölmüş olan e, sevgilisi AIDS'den ölüyor Ross. Ve e, Gonzales Torres aslında bütün işlerini hatta izleyicisinin Ross olduğunu daha sonra kendisinin ve diğer herkesin geldiğini söylüyor. E, dolayısıyla onun için onu düşünerek ve e, e, ondan bir şekilde ilhamla üretiyor sürekli. Ee, bu Gonzales Torres'in en çok bilinen işi e, şekerler. şekerler. Ha, Galeri mekanında yıldı. Ben öyle bir neden sonuç şeyi görmüyorum aslında izleyi yani sana böyle şey biraz muhalefet edeyim o evet. yani şu yüzden yapıyor da bu yüzden şöyle yapıyor veya da kişisel olandan çıkıyor da e, işte toplumsal olana ulaşıyor gibi ben öyle bu işin öyle düz çizgisel bir şekilde yürüdüğünün hmm. çok düşünmüyorum yani hmm. bunları sonradan o bağlamları anlatıyor olabilir insanlar hmm. biz çünkü hala maalesef ya yani uygarlığımızın geldiği son nokta neden sonuç ilişkisi denen o kıymeti kendimiz gerekiyor yapılan yani evet. elle tutabildiğimiz aslında körün fili tarifi gibi bir izlek yani ve son derece ...bana çok basit geliyor. Yani basit hmm. değil miyim de çok hmm. e, ilkel geliyor. Ama kişisel geliyor. olandan yola çıktığı ortada zaten. Onu yani yola çıkmak eşyal. diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ben o yaptığı hmm. şeyde. Yani bir şeyleri evet ortaya koyuyor işte hmm. üst üste bindiriyor falan filan. E, veyahut da bir kere de yapıyor veya geri dönüyor da olabilir. Ama yani yola çıkmak e, gibi düşünmüyorum. <gülüyor> tamam çok kızma. Sen nasıl Söyle. düşünüyorsun? <gülüyor> ee, neyse bir tane arkadaşım benim. George Kotretzos diye Yunanlı ha. bir sanatçı arkadaşım. Çok severim. Ee, o kendi Felix Gonzalez işini yapmıştı. Chicago'da yan müzede bunun şimdi bir galeride sergisi var. Yandaki müzede de Felix Gonzalez'in Ross şeker işi, şekerli var. şeker yanı var. Gidip istediğin kadar bu alabiliyorsun. Bu bu şeker yanı Ross'un ağırlığı. Ağırlığı kadar. Sen şeker alıyorsun, yiyorsun onu, yiyebiliyorsun. Evet. Hatta şeylerini de oraya fırlatıp atıyorsun aslında. Evet. Dışı gümüş, içi altın oluyor bazen. İşte neyse hmm. onların e, herhalde farklı üretimleri var. Ve oradan gidip her gün bir tane veya iki tane alma hakkın var. E, her gün gidip o şeyleri alıp, şekerleri Galeride kendi Felix Gonzales'ini yapmıştı ve hmm. böyle çetelesini tutmuş ilk gün mesela 173 tane yani 173 kere gidip oradan şeker alıp galeriye gidip onu koymuş evet. tekrar gitmiş. Tam da amacı falan. da buydu buydu zaten herhalde hayatın içine sızacağım. Yani böyle amacı işte nedeni bu gibi şeyler <gülüyor> olduğunu düşünmüyorum. Bunu reddediyorsun. <gülüyor> Reddetmiyorum ama böyle olmadığını düşünüyorum. Böyle Sanat kanıtı böyle olmadığını inanıyorsun. Evet öyle ee, peki inanıyorum olsun. Yani <gülüyor> öyle olduğunu tecrübe ettim diyeyim yani en azından. Peki. <gülüyor> Çok teşekkürler Serkan ee... Ee, Şimdi bir fıkra geliyor <gülüyor> Teşekkür ederiz Burada e, haftaya görüşmek üzere programımızı kapatıyoruz Hoşçakalın Bir ara konuşmalı Bir ara konuşmalı Bir ara konuşmalı Bir ara konuşmalı, bir ara konuşmalı konuşmaları konuşmaları Nazlı Gürlek'le Bienal konuşmaları